Merhaba, Bir Söz Küçüğü'n programına da hoş geldiniz. Bugün radyo yapımcıları olarak ben olsam ve arkadaşım Rabia, sizlerle birlikteyiz. Bundan sonra benim de sesimi duyacaksınız. Bugünkü söyleşimizin konusu bilgisayar oyunları. Arkadaşlarım ve çevremdeki birçok birey bilgisayar oyunları ile iç içe yaşamakta. Biz bilgisayar oyunlarının zararları olduğu kadar yararları olduğunu da biliyoruz. O yüzden bu konuyu sizlerle paylaşmak için hazırladık. Bunun üzerine Barış Fidener'e ulaştık ve bugün bizlerle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bize biraz kendinizi tanıtabilir misiniz? Ben Işık Barış Fidener. Boğaziçi'nde bilgisayar mühendisliğinde doktor öğrencisiyim. Aynı zamanda bilgisayar mühendisi olarak çalışıyorum. Ben küçüklükten beri bilgisayar oyunları ile ilgilendim. Eskiden bir amigam vardı. E, o zamanlar oyun yapma isteğim de vardı ve e, beni mesleğime de bu yöneltmişti. Bu konuda e, kişisel görüşlerimi paylaşacağım sizinle. E, peki hangi oyunları oynuyordunuz? E, oyunların türün nelerdi? E, Valla en küçükten başlarsak teyzemin babamın iş yerinde e, Prince of Persia ile başlayabiliriz belki. Daha sonra e, bir Macintosh vardı. Macintosh'ta baya bir oyun vardı. Sonradan e, ısrarlarım üzerine bir Amiga bilgisayarım oldu. Onda bir sürü e, çeşit çeşit oyun vardı. O zamanlar tabii e, Pixel Art 2 boyutlu oyunlar vardı. Şimdiki gibi 3 boyutlu grafikler yoktu. Ama sonradan da e, ilk olarak mesela First Person Shooter'lar başladığında Doom 2 oynamıştım. Wolfenstein vardı. Bugün e, mesela Counter Strike ...vesairenin atası olarak... ...onlardan bahsedebiliriz. Peki günümüzde ne tür oyunlar var? Yani hangilerini biliyorsunuz? Günümüzde... E, çok yakınlarda en son oyunları... ...takip ettiğimi söyleyemem. Ama... E, ...böyle en çok öne çıkan... ...birkaç özel örnek... ...belki bahsedilebilir. Mesela e, Counter Strike... ...çok fazla oynanıyor... E, ya da MMO'lar var, World of Warcraft gibi aylık ödemeli olanlar var. Ya da e, bedava oynanıp e, içinde e, eşya alınabilen oyunlar var. Ona da Night Online çok yaygın, internet kafelerde oynanıyor gençler tarafından. Bunun dışında e, adeta şey gibi düşünebilirsiniz. Hollywood e, filmleri nasıl milyon dolarlarla üretiliyorsa çok geniş... E, ...insanlara ulaşıyorsa ve görsel efektleri ön plana çıkarıyorsa buna benzer bir şekilde de oyunlar e, çıkıyor. Mesela e, Sims olsun, e, EA'den bahsedebiliriz, Blizzard'ın oyunlarından bahsedebiliriz. E, çok e, çeşitlendi oyunlar aslında. Siz bu oyunlar hakkında ne düşünüyorsunuz? E, siz hala bilgisayar oyunları oynuyor musunuz? Ara sıra oynadığım oluyor. Son zamanlarda çok oynamıyorum ama ee, ne düşünüyorum? Yani şöyle bir şey düşünüyorum. Çok fazla sayıda oyun var ama tabii e, belirli türler e, ön plana çıkıyor. Yani e, nasıl action filmleri, romantik komediler gibi e, insanları yakalayan e, bir, şey, bir şeyleri e, buldukları bulunduğunda... Bunun üzerine gidiliyorsa oyunlarda da mesela spor oyunları, araba yarışı ya da işte first person shooter macera, askeri simülasyon. E, buna benzer e, veya, veya Sims gibi bebek evi gibi oyunlar mesela. E, belirli bir şey yakalanıyor ve bu çok popüler olabiliyor. Ve e, bunun klonları ortaya çıkıyor. O yüzden mesela Zuma. E peki e, Zuma, Luxor gibi bir şey mi? Yani toplarla alakalı bir şey mi? Evet, bayağı popüler olmuştu. E, renkli toplar var, benzer toplar yan yana patlıyor. Bunun o kadar çok kopyası var ki, mesela Facebook üzerinde olsun, flash oyunlar olarak olsun, bir formül bulunuyor e, ve bu bunun türevleri sürekli geliştiriliyor. Mesela ben şey duymuştum, gündelik oyunlar deniyor bunlara. Hemen üç dakika, 5 dakikada oynanıp geçilecek oyunlar. Bunların bir konferansında biri çıkıp mesela biz işte üç tür oyun bekliyoruz sadece işte bir zamanlamayla hızlı hızlı tıklayarak oynanan iş yetiştirme gibi oyunlar bir işte top patlatma bir de bir şey daha işte nesne bu bulma gibi yani hı hı. çok e, beceri evet belirli şeyler öne çıkıyor oysa e, olanak olarak bak baktığınızda bir bilgisayar oyunu e, nun içerebileceği çok geniş içerikler var daha farklı yerlere gidebilir ama popüler olabilen ve belirli bir alışkanlık yaratan 3-5 tür ön plana çıkıyor ve farklı ihtimaller e, gerçekleşmiyor geri planda kalıyor böyle bir şey diyebiliriz. <gülüyor> Peki ben merak ettim de bilgisayar oyunlarının zararları var mıdır sizce? Eğer varsa ya da yoksa neden böyle düşünüyorsunuz? Yani düşünmenizin nedeni nedir böyle? Hmm, bilgisayar oyunlarının zararları. Ee, mesela aklınızda nasıl bir zararı var? E mesela e, toplumdan uzaklaştırıyor benim bildiğim bilgisayar oyunları. Hani nasıl e, benim... Bir tanıdığım var mesela bilgisayar oyunları oyunlarıyla çok iç içe ve e, bilgisayara baktığında başka insanlarla konuşamıyor. Yani ona odaklandığı için ya, böyle toplumdan uzaklaşma, aile ilişkilerinin, arkadaş ilişkilerinin kesilmesi e, sizce bir zarar mı yoksa hani farklı bir şey mi? Bunu neye bağlıyorsunuz? Anlıyorum. Sonuçta e, bilgisayar oyunu ya da bilgisayarda yapılan şeyler Yabancı bir şey olarak algılandığında e, o insanın uzaklaşmasına sebep olan o gibi görülüyor. Ama e, insanları birbirinden uzaklaştırabilecek e, farklı şeyler de olabilir. Yani orada bilgisayar yerine başka bir şey de olabilirdi. Başka bir şeyi de takıntı haline getirmiş olabilirdi. E, ama bilgisayar bunun için daha elverişli bir şeyler sağlıyor. Mesela e, oyunlarda... E, daha zevkli yani o insanlarla yüz yüze görüşmekten daha zevkli gelen bir şeyler var. Ve bu neden böyle diye bunu sormak belki gerekiyor. Hem bunu yapan insanın kendisinin ben niye bundan daha çok hoşlanıyorum diye sorabilir. Hem de belki bir çocuğun ailesi bunu sorabilir. Yani e, bizim çocuğumuz neden bundan daha çok hoşlanıyor? Bunun arkasından da farklı şeyler çıkacaktır. E, çünkü Nasıl mesela bir film izlendiğinde sadece kendi başına insanın hoşuna gidemezse, anlamlı gelemezse, onun bir kültürel geri planına hakim olmayı gerektirirse, yani tamamen yabancı bir kültürden gelip izlerseniz, bir filmi anlayamazsanız, oyunlar da kendi anlamını içinden sağlamaz sadece, dışından da sağlar. Yani mesela adam öldürmek Hoşuna gidiyorsa bunun başka bir sebebi vardır. Belki bir... Stres atmak gibi bir şey mi? Mesela bir öfkem vardır senin bir şeye. Neye olduğunu bilmiyorsundur ama onu mesela hayata geçiriyorsundur. Bunu belki sormak lazım. Ben neye kızdım ya da e, neyi yok etmeye çalışıyorum burada? Yani ve belki ailede bunu sorabilir. Yani e, bu çocuğu nasıl bu hale getirdik gibi mesela diye düşünüyorum. Çünkü... Bilgisayarın genelde eleştirildiğinde karşısına konan şeyler var. Mesela bilgisayar oynama, derslerini çalış. Ee, belki bu dersleri de sorgulamak gerekiyor. Çünkü e, sonuçta e, sınavlar var, ÖSS var. SBS var. SBS var. Yani burada e, birbirini geçmeye odaklanmış bir şey var. Ki hani oyunlarda da bunun bir benzeri var. Benzerlikler de bulunabilir. Ve e, dönüp buralara bakmak, oyunun dışındaki etkenlere bakmakta fayda var ve sorular sormakta diye düşünüyorum. E, bazı paylaşım sitelerinde e, bir tane çocuk var. E, günümüzde e, geç, geçtiğimiz zamanlarda bu her yerde yayınlandı. E, bir tane çocuk var, kız çocuğu. E, dayı... Mario oyununu oynuyor. Ee, i̇şte dayım olsaydı yapardı. Ben yapamıyorum. İşte evet, beceremiyorum diye ağlıyordu. İşte annesine falan kızıyordu. Hatta ee, bana sebze yedirmedin diye. Evet. <gülüyor> evet güçlü değil diye ya. falan ağlıyordu. Ee, i̇şte annesi de bunu çocuğu ağlarken videoya çekmiş. Ee, i̇şte çocuk da annesine bağırıyor falan. Peki e, annesinin videoyu çekmesinde hem... Ee, annesinin video çekmesinde hem ilgisizlik ilgisizlik var ee, peki siz bunun hakkında ne düşünüyorsunuz <gülüyor> aslında o videoyu gördüğümde neden annesi, çeken kişinin annesi olduğunu düşündüğü insanlar diye düşündüm çünkü e, o kızı görenler işte bu kızı nasıl bir anne bu hale getir diye düşünüp herhalde onu çünkü annesi olduğunu ispatlayan bir şey yoktu videoda sanırım evet Orada hırs görüyoruz o videoda yani çocuklarda çocukların bir şekilde aldıkları çevrelerinden gö görerek hırsı görüyoruz. Yani oradaki oyun e, basit bir şey yani mesela oyunlarda şu söylenir çok e, gelişmiş grafikleriyle e, hapsediyor mesela çocuğu denir ama orada Mario oynuyor Mario'da bir şey yok ki. Şey ben şimdi özür dilerim gerçekten sohbetiniz çok tatlıydı ama bölmem gerekiyor. Yani bir şarkı arası verelim mi sizin için de uygunsa? Tabii verelim. Neyi çalacağız? Sizin grubunuz varmış galiba. Evet. Neydi? Sakareller. Evet. Oradan bir parça çalalım diyoruz. Evet. Ee, Beş dakika daha iyi çalalım mı? Olur tabii. Beş dakika dahi Sakareller'den... Geliyor. Geliyor. Geliyor. Geçen dinledik tekrar birlikteyiz. Ee, biz olsanla beraber e, bilgisayar oyunlarının zararları olduğu kadar yararlarının da olduğunu düşünüyoruz. Tabi bu bizim düşüncemiz. Ee, peki siz bunun hakkında ne düşünüyorsunuz? Bize biraz bilgi verebilir misiniz? Ee, evet yarar yarar olarak bir şeyler sayabiliriz. Mesela e, first person shooter için e, dikkat dikkati geliştirdiği söyleniyor. Bu konuda deneylerden bahsediliyor ya da Farmville gibi oyunlar için bir sorumluluk. sorumluluk duygusu olduğundan bahsetmiştiniz. Bunlar işte psikolojik olarak yarar olarak görülebilecek bir şeyler var. Ama aynı şeyler tabii ki zarar olarak da düşünülebilir. Çünkü sorumluluk duygusunun bir tarafa yönelmesi öbür tarafı boşlaması anlamına geliyor bir yerde. Dolayısıyla bakış açısına bağlı. Yani teraziyi dengelemek lazım gibi bir şey. Mesela ben de oynuyorum. Gerek Sims, gerek God of War. Bunun gibi oyunları ben de oynuyorum. İşte PSP'de, bilgisayarda. Bunlardan bazıları tabii kötü içerikli. Aynı anda ama iyi içerikli. Örnek olarak God of War'da aynı anda... Tamam savaş yapıyorsun, e, silah kullanıyorsun, birilerini öldürüyorsun ama aynı anda stratejin gelişiyor. Yani e, düşüncen, düşünme mantığın e, farklı bir boyuta ulaşıyor. Ben bunu yarar olarak görüyorum. Sims'te de e, nasıl denilebilir? Hani gerçek e, hayata benzediği için hem çocuklara sorumluluk duygusunu yüklüyor hem işte tabii sadece çocukları değil bu. Bütün bireyleri sorumluluk duygusunu yüklüyor. Çünkü ee, mesela bir insan açken onu yediriyorsun ya da işte bir insan kirlendiğinde ona duş aldırıyorsun onun gibi şeyler oluyor bence e, çocuklara veya bireylere hem sorumluluk duygusunu yüklüyor e, hem de onları yani gerçek hayata dair bir şeyler şey yapıyor çünkü e, sen orada faturalarını falan, falan da ödediğin için onlara gerçekten büyük bir miktarda sorumluluk duygusu ekliyorsun. Aslında Sims'in biraz üzerine gidebiliriz. Hani yarar zarar olarak değilse bile insanın bakış açısını belirli bir şeye yönelten bir yanı var. Yani mesela işte başka oyunlarda puanı artırmaya dönük evet. bir şey varken. Sims'te mesela böyle matematiksel bir model gibi görüyoruz. İnsanın işte bir açlık seviyesi vardır. Bu yüzde olarak ifade edilebilir. Ya da işte çevreye dair bir şey vardır işte daha pahalı tablolar alarak e, insanın işte çevresel tatminini geliştiririz hı hı. falan gibi yani böyle bir soyutlama üstüne ekliyor ya da var olan soyutlamayı netleştiriyor çünkü bu hayatımızda olan bir şey. Mesela e, sonuçta e, bir dükkanlara baktığımızda bir dükkandaki mallara baktığımızda üzerlerinde hepsinin fiyat etiketleri var ve görünüşünden işte daha pahalı daha e, şey gibi. Ee, ucuz gibi e, izlenimlere kapılıyoruz. Sims bunu mesela e, filtreliyor, daha net bir şek şekilde ifade ediyor diyebiliriz. Yani bu bunu başka bir e, biçimde ifade etmek mümkün olmayabilir. Belki bir film olarak, bir öykü olarak bunu ifade edemeyebiliriz bu soyutlamayı. Ama bunu Sims bir oyun olarak ifade edebiliyor. Ya şöyle bir şey var mesela Rabia da biliyor. E Mesela sen bir tane çocuk iki tane çocuk e, yaratıyorsun. Çocuklar okula gidiyor geliyor ama mesela bir tane kız var kendisini yalnız hissediyor. E sen tabi diğer çocukla onu e, arkadaş yapıyorsun. Ne kadar kardeş olsalar da birbirleriyle konuşmuyorlar mesela. Arkadaş yapıyorsun ve hani şöyle anlıyorsun eğer ben arkadaşlarıma yaklaşırsam işte onlar belki beni anlar ya da arkadaşlarımı kendime çekmeliyim. E, ya da ne bileyim insanlar yalnızlık çekiyor. Onlarla işte iletişim kurmalıyım gibi bir şeyler de bize mesaj olarak. Evet, gelinir. mesela e, top şey arkadaş ilişkilerine dair mesela çok açık mesajları var Sims'in. Yani biriyle arkadaşlığımız e, ne kadar başarılı olduğuna dair bir seviyedir. Yani bir rakamla ifade edilebilir. İşte yüzde otuz arkadaşım senle de onunla yüzde seksen arkadaşım. Yani mesela insanlar arasındaki yakınlık e, bu şekilde soyutlanmış oluyor. Yani benim nazım sana şu, daha çok geçer de ona daha az geçer gibi. Hı hı. Oysa yani mesela daha karmaşık bir şey de olabilir. Bu belirli bir düşünme tarzına yönlendiriyor insanları. Mesela buna da bir zarar olarak bakılabilir. Çünkü e, mesela benim seninle paylaştığım şeyler farklıdır. Başkasıyla paylaştığım şeyler farklıdır. Oysa... Ee, ne kadar çok arkadaşım olduğuna dair e, çevremin ne kadar geniş olduğuna dair bir puan gibi bakmaya da yönlendiriyor diye düşünebiliriz. Bugünkü e, Facebook gibi sosyal siteleri de düşündüğümüzde böyle bir bağlantıda düşünebiliriz. Peki ben bir şey sorabilir miyim? Rabia ile ikimiz çok ama çok merak ettik. İstersen Rabia söyleyebilir ama ben yine de böyle bir gireyim dedim. Siz e, galiba Bilgisayar hakkında çalışıyorsunuz ya oraları. Evet. Programcıyım. Programcısınız. Peki. Diyelim ki siz bilgisayar oyunu yapmak istiyorsunuz. Evet. Nasıl bir bilgisayar oyunu yapmak isterdiniz? Aslında bir bilgisayar oyunu yaptık geçenlerde. Bir etkinlik olmuştu. Ondan bahsedeyim. Ankara'da Global Game Jam bu Uluslararası Oyun Geliştiriciler Birliği düzenliyor. Ankara'da da Atom bunu e, düzenliyor. 48 saat boyunca e, onlarca kişi genelde de gençler e, bir yere kapanıp sabahlayarak e, laptopları koyup bilgisayar oyunu geliştiriyorlar. 4-5 kişilik gruplara ayrılıp biz orada mesela bir iPhone oyunu geliştirmiştik. E, Bahsedebilir misiniz peki? Hani, e, içeriğine girebilir misiniz? Nasıl bir şey? E, nasıl bir şey? E, bir Ateş, ...bir ateş parçasını yönetiyoruz... ...ilerletiyoruz... Ee, ...ve e, bir insanın vücudunu... ...ele geçirmeye çalışıyoruz gibi bir... ...konu uydurmuştuk... Ee, ...Viral Fire adı da... Ee, ...isterseniz bakabilirsiniz... ...yani geçmişte ben... ...oyun geliştirmeyi çok istedim... ...birçok oyun üzerine düşündük... ...arkadaşlarla tartıştık... ...biraz başladık... ...demolar çıktı vesaire ama... İş, okul e, hep bir yerde öne geçti ve bunlar ya kağıt üstünde kaldı, ya defterlerde ya da kafamızda kaldı, öyle diyeyim. E, peki yeni sosyal ağları, bilgisayar oyunları sektörünü nasıl etkiledi? E, sosyal ağlar üzerinden e, çıkan oyunlar, me mesela flash oyunlar doğrudan browser üzerinden oynanabildiği için internetten çok hızlı bir şekilde yayıldı. Ki bunların sosyal ağlara girmesiyle de önceden bireysel olarak oynanan gündelik oyunların artık sosyal olarak paylaşılan bir şekilde oynandığını, alınan puanların paylaşıldığını gördük. Bu da mesela Tetris gibi veya Top Patlatma gibi gündelik oyun ya da casual game denilen oyunların çok daha fazla yaygınlaştığını gördük. Normalde... Bu oyunlarla tanışmayan insanların da oynadığını. Hatta bu insanların mesela bilgisayar oyunu bile saymadıklarını. Oyun oynuyor musun diye sorduğunuzda oynamıyorum dese bile bunları oynadığını görüyoruz. Bu sohbetiniz için çok teşekkür ederiz. Ve ayrıca sayın dinleyicilerimiz... Bizi dinlediğiniz için de size çok çok çok çok teşekkür ederiz. Bugün de bir söz küçüğün progr programının da sonuna geldik. Sağlıcakla kalın, iyi günler. Haftaya görüşmek üzere.